Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, artık her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Change.org'da Tema Vakfı'nın Kirazlı'daki maden projesinin iptali için açtığı kampanyayla bölgedeki yıkımın boyutlarını ortaya sermesinden sonra kaz dağlarının korunması için pek çok kampanya açıldı. Farklı kurum ve insanlar farklı fikirlerle İşin bir ucundan tuttu. Son olarak Change.org Taksim İda adresinden ulaşılabilen yazar Ozan Önen'in başlattığı kampanya, antik kaynaklardaki adıyla İda olan Kaz Dağları'nın UNESCO Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine alınmasını ve bölgedeki maden arama faaliyetlerinin aciliyetle sonlandırılmasını talep ediyor. Ozan Önen nedenini şöyle açıklamış. Çünkü bölgedeki doğal ve kültürel varlıklara bağlı olarak, Var olan doğa dostu kültürel ekolojik turizm potansiyelinin ve endemik florası ve faunasıyla ekolojik değerin, madenlerin ekonomik değerinden çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca buradaki ekolojik dengeyi koruyarak dünyanın en önemli mitolojik ve ekolojik birikimine sahip bölgelerinden birini gelecek nesillere daha sağlıklı aktarmak daha olanaklı hale gelecek. Şu anda 34.000'den fazla kişi bu kampanyanın talebine destek verdiğini göstermek için imza verdi. Kampanyanın bir diğer talebi de Kaz Dağları Milli Parkı sınırlarının havzanın tüm orman dokusunu içine alacak şekilde genişletilmesi ve bu bölgelerin maden sahası olmaktan kurtarılması. Kampanya bu taleplerin gerekçelerini de madde madde açıklamış. Change.org Taksim İl e Adresi'ne tüm bu gerekçeleri okuyabilir, imzanızı ekleyebilirsiniz. Murat Dağı'nda ÇED raporu onaylanan altın ve gümüş madenine karşı açılan kampanyayı geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurmuştuk. Kampanyada çok önemli bir gelişme yaşandı. Murat Dağı'nda planlanan altın madeninin tümden iptali için açılmış davaların keşfi sırasında avukatlar, milletvekilleri ve doğa dostlarıyla birlikte Change.org Taksim Murat Dağı adresindeki kampanyayı yürüten Yavuz Alnıak da oradaydı ve kampanyaya verilen 85 bin imzayı da yanında götürdü. İmzalar Kütahya Barosu Başkanı müdahil avukat Ali İhsan Bakır aracılığıyla chat iptali için açılan dava dosyasına eklendi. Böylece imza atanlar bu projenin iptali için önemli bir destek vermiş oldu. Yavuz Alnak imza çıktılarını aldığında kampanyada 85 bin imza vardı. Şu anda ise kampanyaya destek verenlerin sayısı 110 bini geçmiş durumda. Yavuz Alnak yeni imzalarında davaya iletileceğinin bilgisini imza atanlarla paylaştı. Change.org Taksim Murat Dağı adresinde imzaya açılan ve devam eden kampanyanın amacı 2 milyon ağacın korunması. Temmuz ayının son günlerinde Munzur Dağı'nın tamamının maden sahası ilan edildiği haberleri çıkmıştı. Bunun üzerine havayı, suyu, toprağı ve bölgedeki canlıları korumak isteyen Gökhan Küçük bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Munzur'a dokunma adresinden ulaşılabilen kampanya, Türkiye'nin en temiz, en sağlıklı içme suyu alanı olan dağın yok olmasına izin vermeyeceğiz diyor ve bu planın iptal edilmesini talep ediyor. Kampanya, Munzur suyunun orada yağan kardan geldiğini ve bu suyun yok olmasının o bölgedeki canlılara, tarım ve hayvancılığa zarar vereceğine dikkat çekiyor. Şu ana kadar 23 binin üzerinde kişi bu kampanyaya destek verdi Siz de Munzur Dağı'nın tamamının maden sahası olmasına karşıysanız bu kampanyaya imza verebilirsiniz. Adresi hemen tekrar hatırlatalım. Change.org Taksim Munzur'a dokunma. Bursa İznik'te Aydınlar Köyü mevkiinde bulunan 1893 hektarlık bir alanda Çinko, Kurşun ve Bakır Ocağı projesi için maden arama ruhsatı verilmesi üzerine Murat Melih Özen tarafından bir kampanya başlattı. Madenin aramalarının yapılacağı olan biyolojik çeşitlik rezervi açısından Türkiye'nin en zengin alanlarından birine sahip diyor Murat Melih Özen. Change.org Taksim İznik'e dokunma üzerinden ulaşılabilen kampanya ağır metal atıkların İznik gölüne karışacak olmasına ve yine binlerce ağacın kesileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca bu ruhsatın iptal edilmesini talep ediyor. Kampanyaya şu anda sadece 450 civarında kişi destek vermiş. Bakalım bu kampanya da büyüyecek mi? Kampanya metnine change.org Taksim İznik'e dokunma adresinden ulaşabilirsiniz. İzmir'de 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat süren yangın binlerce yaban hayvanının yanarak can vermesine neden oldu. Şu anda yangın söndürülmüş durumda ancak söndürme helikopterleri de bölgede hazırda bekletiliyor. Bölgenin tekrar ağaçlandırılması için kamuoyunda yoğun bir talep var. Change.org'da İzmir Hava Durumu adlı sosyal medya hesabını yönetenlerin açtığı bir kampanya var. Ve bu kampanyaya verilen destek 77 bini aşmış durumda. Aşındırma çalışmaları ancak soğutma çalışmaları bittikten sonra başlayabilecek. İzmir Hava Durumu fidan bağışı başlaması durumunda imza atanları bilgilendirecek. Son olarak imza atanlara gönderdikleri e-mail ile yetkililerle bu konuda iletişim halinde olacaklarını Ve en doğru şekilde imzacıları bilgilendireceklerini ifade ettiler. Kampanyayı change.org taksim menderesi ağaçlandırıyoruz adresinde bulabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere iklim krizinden uzak ve ormanların insan eliyle yıkılmadığı bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği